Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Profesör Doktor Etamcıoğlu hocamızla birlikte Bir Gariplerin Kitabı programında beraberiz. Hocam sizi evet. Ankara'dan buraya kadar yoruyoruz. Allah razı olsun ama eee Erkam Radyo bu programın çok dinlendiğini, işte radyo etkileri söylüyorlar. Estağfurullah. bizde bir şey yok o kadar. Bizde bir şey yok. Allah'tan bunlar. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam şimdi programın daha önceki bölümlerinde bu Esat Efendi Hazretleri'nin, Esat Erbil Hazretleri'nin işte hayatından, hayatıyla alakalı bölümde Kelam Dergâh'ın şeyhliğine kadar evet. e, gelmiştik. Evet. Bu Kelam Dergâh'ındaki şeyhliğinden, e, Kelam Dergâh'ındaki yaptığı Faaliyet. faaliyetlerden e, bahsedebilir misiniz? Ol, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecmain. Evet, Esat Erbil Hazretleri, o kadiri izazetnamesini gösteriyor ve kelami dergahına şeyh oluyor. Orada şeyhlik vazifesine başlıyor. Dervişlerine, müntesiplerine önce dizüstü oturmak suretiyle onlara la beraber toplu kadiri zikri çekiyorlar. Kadiri ayini yapıyorlar. Kadiri ayini bittikten sonra nakşi usulünce hatmi hacegan da yaptırıyor. Yani hani cehri zikir ile Hafi zikir arasında kalan Merecel Bahreyni Yeltegıyan var ya İki denizin birleştiği yere oturmuş Hem dalgalı deniz hem dalgasız deniz İkisinde de dergahta uygulama yaptırıyor Hem sessiz zikir çektiriyor Hem sessiz zikir Hem nakşi hem kaderi. O da Allah yolu o da Allah yolu Birisi bir neşe öbürü başka bir neşe ve her neşveye sahip insanlar da ayrı ayrı Allah tarafından yaratılmış. Herkes gidip kendi neşesine göre imtisab ediyor. Kelam Dergahı İstanbul'un belki de en çok yani e, Urakye diyebiliriz evet, değil mi doğru. hocam? Yani büyük insanların en çok e, ziyaret, edilen e, ziyaret, yer, ziyaret edilen Kelam Dergahı. Kelam dergahı yani. Yani. O dönemde meşhur yani. Yani yemek yediriliyor, misafirler kalıyor, misafirler ağırlanıyor, zikir çekiliyor, Kadir'i zikri yapılıyor, nakşibendi zikri yapılıyor, devlet erkanı geliyor, askerler geliyor, esnaf, manav, bakkal, demirci, bakırcı onlar geliyor kadınlar geliyor, erkekler geliyor çok faal bir yer, hareketli bir yer yani gerçekten şimdi onun yerine bir apartman var evet. efendim ancak Nakşibendi tarikatında sohbet esas olduğu için cuma günleri zikirden evvel hikmeti edep yani edebin hikmetleri neşe-i tarikat tarikat zevki esrar-ı aşk aşka dair sırlar ve muhabbeti dair sohbetler yapıyor. Yani edep, tarikat zevki, aşk, Allah'ı sevmenin incelikleri ve genel olarak sevgi nedir? Bu konular dinleyiciler üzerinde subliminatif mesaj olarak, bir ileti olarak, bir mesaj olarak hep artı değer ve insanı yetiştiren unsurlar. Ve onun üzerinde direkt hedef tahtasında 12'yi hedef alarak konuşuyor. Bin sene Verilecek tek ders Allah vardır, Allah birdir, Allah'a inanıyoruz ve seviyoruz. Geri kalan dersler bu dersin hep gölgesidir. Esas dersimiz bu. Başka bir ders yok. Âmentü billah. Bitti. Yani seni bulan neyi kaybetti, seni kaybeden neyi buldu diyor yani. O kadar, o kadar. Allah'ı bulan. Yani, Hacı Bayram yani. Hazretleri de bunu yapıyor. Yapmış, az önce bir önceki dersimde anlattığım gibi esaderi Derbile de bunu yapmış Evliyaullah, Şeyh Efendiler hep bunu yapıyor Osman Hocamız da yaptığı bize bu Allah sevgisini vermek, başka bir şey yok Bizi o kurtaracak Yani Allah diyen mahrum kalmaz nihayet Son nefeste bir Allah demek Yani Allah derseniz iş bitti Allah diyemeden ölenler var çünkü para para diye yaşadı, para para diye ölecek, para para diye dirilecek. Tamutun kema taîşûn ve tuhşrûn kemâ tamûtûn. Yaşadığın gibi ölürsün, ölürsün. Nasıl ölürsün de öyle dirilirsin. Bir derviş Allah Allah diye yaşar. Allah Allah diye ölür, Allah Allah diye Hakk'ın divanına varır. Ama seküler zihniyetli bir insan para para diye yaşar, para para diye ölür, Allah'ın huzuruna para para diye varır. Ben bundan olmak istemiyorum. Bunu dil dediği gibi kalp de demesi lazım değil mi? Tüm hücreler her i̇şte şeyi de. demesi gerekiyor i̇şte değil mi? Yani tarikat terbiyesi bunun için lazım. Ya. Yani. Onun için neyi seviyorsan taptığın Allah odur. Eferâ eyte men tehze ilâhu İki defa Kur'an-ı Kerim'de Ahzab ve Sure İncim'de iki defa zikredilmiş. Neyi seviyorsan senin tanrın odur. Biz Allah'ı seviyoruz. Bizim tanrımız o. Bütün tanrılarımızı yok ettik, nefisin ürettiği küçük küçük tanrıların, İbrahim Aleyhisselam'ın yok ettiği gibi baltasıyla. Evet efendim, İşte bu gibi konularda Esad Erbil Hazretleri ders veriyor, sohbet yapıyor. Orada İstanbul muhitinde şöhreti iyice yayılan Esad Efendi'ye, daha önceleri Fatih ulemasından, yani dersamlarından, bugünkü tabirle Fatih İlahiyat Fakültesinden profesörler, doçentler yarın doçentler, doktorlar ve diğer toplumsal katmanlardan bürokratlardan, askeri kesimden, e, ticari kesimden, avamdan pek çok kişi kısa zamanda intisap ediyor. Sohbet ve zikir halkasına devam ediyor. Bunlar arasında daha önceleri tarikata bağlanmayı sapıklık sayanlarda bulunmaktadır. Niye? Anlamadığı için tasavvufu sapıklık görüyor. Ama Esad Erbil Hazretleri'ni görünce, onu dinleyince onun anlattıklarını anlatınca sapıklık olmadığını anlıyor. Geçen böyle doktora derslerimden birine böyle tefsir dersinden doktora yapan bir vaiz arkadaş geldi. Tabi tısavvuf diye bu piyasada ne duyuluyorsa ne görülüyorsa bilgisi o kadar. Tabi 3 saat fakir verdiğimiz dersi dinledi. Dersin çıktıktan sonra dedi ki ''Hocam tasavvuf bu mu?'' dedi. ''Evet bu.'' dedim. ''Biz böyle bilmiyorduk bunu.'' dedi. ''Yani anlattığınız bu tasavvuf hem kafam anladı hem de kalbimde hissetti.'' dedi. Ya ''Şu piyasadaki tasavvuf tasavvuf değil. Bu çok ters geliyor bana.'' dedi. ''Ama şu anlattıklarınız Allah'a anlattınız. Kalbi anlattınız. Allah'a sövmeyi anlattınız. Allah'a anlattınız. Putları anlattınız. Bunun seyrisülük, olgunlaşmada terbiye edilmeyi anlattınız. Bunlar hep aklama yattı.'' dedi. Hem Kur'an'da hem hadiste var dedi. Evet. Hemen acaba intisab edeyim mi moduna girdi. Bu devrin dilini kullanmamız gerekiyor. Kullanamazsanız iletişim, bağ kuramazsınız. Dün dündü, dün geride kaldı. Bugün yeni bir gün, dün söylenecekler söylendi. Bugün yeni bir gün, bugün yeni bir şeyler söylemek lazım. İnsanlar bayağı da et istemiyor, taze et istiyor. Fikirler taze. Ama ifade ediş, üslubu, stili, tarzı, şekli obay atladı. Bugünkü dil dünkü dil değil. Dünkü dilde ısrar etmeyiniz. Ya ben bunu söylerken Osmanlıca kelimeleri atan da uyduruk şey o manada söylemiyorum ben bunu. Fikirlere giydirilen elbise onu kastediyorum. Evet. Dün farklı bir elbise giydirilip anlatılıyordu. İnsanlar o şekilde ünsiyet sağlıyordu. O elbise bugünkü insana olmuyor artık. Terzinin önüne yat, senin ölçünü alsın mezura ile. Sana yeni bir elbise lazım, yeni bir moda, yeni bir şekil lazım, yeni bir tarz, yeni bir üslup, yeni bir stil lazım. Dünkü moda bitti, anlatımın tarzının modası bitti. Bugünkü moda, bugünkü anlatım tarzı, bugün yeni bir şey söyle. O anlamların daha başka bir açılımları var. O açılımları, açılımları dile getir. Kitaplarda yazıyor, murakabe diyor. İyi, murakabe okuyoruz, dört sayfa bitti. Talebe dinliyor ki, ben anlamadım hocam diyor. Olur yavrucuğum anlatalım. 38 saat kalemder derneğinde murakabeyi anlattım. 38 saat. Bitmedi konu. Ve murakabeyi düşünmektir murakebe. Kontroldür. Düşünmeyi, içteki duyguları kontroldür. manasından bu. Kontrol. Düşünmeyi anlatırken düşünmemek nedir? Oradan başladım. Düşünmemenin kimyası nedir? Düşünmemenin kimyasının analizi nedir? 38 saatin 8 saati buna geçti. Düşünmeyi anlatma, anlamak için düşünmemeyi anlamamız lazım. Felsefeciye sordum, düşünce, düşünmek, akıl tamam. Peki düşünmemeyi düşündünüz mü işledim? Işte, boşluğa düşüverdi hemen anında. Psikologlar da hemen boşluğa düşüveriyor. Hastaların tedavi edemiyorlar psikologlar, terapistler. Çünkü düşünmemeyi, düşünmeyi öğretmiyorlar. Yani noktayı süveydaya giriş, insanın başladığı ilk noktaya dönüş, zikri vurduğumuz yer. Kur'an'ın insanın son memesinin dört parmak altında... ...o noktaya noktayı süveda derler... ...insanın giriş kapısı orası... ...biz bir pınar ırmaksak... ...çıktığı yer kaynak orası... ...kaynaktaki asli evet. saflığa dönüş... ...ora karanlık... ...o karanlığa girdin mi? Kur'an'ın yani, Kur da indiği yer değil mi hocam? Kur'an-ı Kerim'de indiği Kur yer orası mi? zaten... Zikir çekilen yer de orası... ...imanın bulunduğu yer de orası... ...mümin kulunun kalbine sığırdığım dediği yerde o... ...metafizik bir nokta... ...maddi bir nokta değil orası... ...düşünmemenin kimyası ve analizi... ...düşünmemek ne demek... ...hemen boşluğa. Hem feyzebeciler... ...hem de psikologlar... ...o duruyor. anlatabilecek anlatıyoruz... ...anlatamazsak saçma deyip bırakıyor. Ama oradan başlıyor. Çünkü lüks eksperennis... ...ışık karanlıktan gelir. Siz karanlığa gitmiyorsunuz. Aydınlıklarla, gündüz de meşgulsünüz. Geceyle meşgul olan yok. Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat gece geldi. Kur'an-ı Kerim'in 198'i gece geldi. Abdullah siyyit Ahmet ve Rufa'yı hazretleri... ...bize ne verildiyse gece verildi. Gündüz hiçbir şey verilmedi diyor. Bunları medeniyet kodlarımızdı. Bunları hep kaybettik be kardeşim. Dinlediği zaman o genç vaiz, hocam bu anlattığınız tasavvufu benim aklım yattı. Hani benim lügatımda tartışmalıydı tasavvuf konusu. Ve bu konuyu şimdi biraz clear hale geldi, net hale geldi. Yani bundan sonra tasavvufu düşünebilirim dedi. Fakir etrafımızda yani bir hayli insanın bizim medeniyet kodlarımızdan olan, mistik düşüncenin inşasına doğru yönlendirmeye muvaffak olduk. Epi bir insan yani sayı olarak binlerle ifade edilen ama bulunduğumuz makam ve mevki itibariyle bu konuda maalesef pasif bir köşe yetildik. Ona üzülüyoruz. Vesat efendi Hazretleri de de tasavvuf anlatırken hocam hep Kur'an ve sünnet merkezi anlatıyor değil mi? Yani Kur'an ve sünnet referanslı. Özellikle işte ve ve bil sizin içinizden i̇l kötülükten, Emre'den, bir topluluk bulunsun diye bahsediyor. Evet. Yani o, o topluluktan bahsederken işte bir Sufileri e, anlatıyor. Yani Sufilerin bu şekilde bir topluluk olduğundan bahsediyor. Evet, doğru. Yani doğru. tasavvufun anlatılması da işte yani e, karşıdaki muhatap kitleye göre olması gerekiyor herhalde değil mi hocam? Evet, doğru. E, dediğiniz gibi bir kere yaşamak lazım önce. Yaşamayı heves etmek lazım. Yaşamayı heves edince... O yaşantı zaten yetire kadar mesajı iletiyor. Ama rasyonalist bir insana yaşamak tesir etmiyor. Mutlaka anlatmak da gerekiyor ki peygamberimiz sahabeye, sohbet ettiği için sahabe sohbet edenler yani manasına gelen sahabe sohbet kelimesi kullanılarak anılmıştır. Onun için e, konuşmaya da ihtiyaç var. Esadirbi Hazretleri bu arada yani bir yandan kelamidir yanında göreve devam ediyor. Bir yandan da bu şekilde derslere o Fatih e, camisindeki Beyazıt camisindeki yerde Kalıyor ve belli günlerde Fatih caminde yine Lüccet-ül okutuyor Bir yandan da Fatih semtindeki Halıcılarda bulunan Feyzullah efendi dergahına da devam ediyor Yani o dergahta da Dersler veriyor Diğer tarikatların dergahına Çünkü onun gibi tasavvufu anlatabilecek insan İstanbul'da fazla yok yani Seviyor üstü olduğu için başka yerlere de gidiyor, onlara da ders veriyor, onlara da anlatıyor. Karlıvet özellikle evet. bu İstanbul'a geldiğinde küçük Hüseyin Efendi'nin derganda kalıyor. Evet hocam. Ama Hüseyin evet. Efendi'nin bazı işte o karlıvetin sorularına vermiş olduğu cevaplar kendini yetersiz görüyor belki. Evet. Esad Efendi'ye yönlendiriyor. Tabii küçük bu Hüseyin kere, Küçük Hüseyin Efendi Hazretleri Avrupa, Avrupa'dan gelen karlıveti antropologdur o, sosyologdur diyor ki siz Esad Erbil Hazretler'in dergahına gidin aradığınızı orada bulacaksınız diye referans olarak Maraşal Fevzi Çakmak'ın şeyhi Küçük Hüseyin Efendi Esad Erbil Hazretlerine yoruluyor ve Maraşal Fevzi Çakmak da o Küçük Hüseyin Efendi 1921 veya 25 senesinde vefat ettiğinde 125 sene yaşamıştır Ankara Bey Pazarlı'dır vefat edince Fevzi Çakmak Esad Erbil Hazretlerine isabetmiştir. ve de vefat ederken müridi Fevzi Çakmak müdahale etmemiştir Necif Fazıl da bunu acı acı eleştirmiştir. Son devrin din mazlumları adlı eserinde. Oralara da sıra gelecek inşallah. Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamızla birlikte Esat Esra Hazretlerinin merakımından bahsediyoruz. Kıymetli hocam bu Esat Terbili Hazretlerinin de alakalı hatıralardan bahsederken bu Menemen hadisesi özellikle çok önemli bir hadise. Belki ondan daha sonra bahsedilecek ama Burada Abdurrahman Gürses hoca ile alakalı bir menakıptan bahsediyorsunuz eserinizde. Bu hatradan bahsedebilir evet, misiniz? Bu hatrayı zikredebilir misiniz? Bunu rahmetli Rüyusul Kurra Abdurrahman Gürses e, anlatmıştı. E, o Ada pazarında pehlivan amca vardı. Pehlivan amca çok böyle cesur bir insan, e, duyuşlu bir insan. esader Hazretleri ve Hazretleri'nin eski müritlerinden ve Menemen'de hapishanede yatmıştır. O şöyle anlatıyor. Diyor ki, Pehlivan amca, Pazarından Menemen'de diyor, hapishanede bir teheccüd vakti saat 0.02.30'da Abdurrahman Gülses Efendi yataktan kalktı. Hapishanede kaldığımız kodeste su yoktu. Elini duvara vurarak teyemmümle abdest aldı. Su olmadığı zaman, fe innem tecüdü teyemmüm mü saiden su yoksa toprakla abdest alınız. Teyemmümle abdest aldıktan sonra Abdurrahman efendi, Abdurrahman Gürses efendi Kur'an okumak kovuşra yasak olmasına rağmen çok kısık bir sesle böyle evzu billahi mine racim <gülüyor> bismillahirrahmanirrahim inna fetahna aleke fetham mübina, feth koğuştakilerin duyabileceği bir sesle okumaya başladı. Biz uyumuyorduk ama Abdurrahman hocanın uyanık olduğumuzu fark edip de Kur'an okumasını kesmesinden korktuğumuz için uyuyor gibi yapıyorduk. Künne ne mü? Uyuyor gibi yapıyorduk diyor. Yani kalkarsak sesini kesecek. Devam etsin diye uyuyor gibi gösterdik kendimizi. O da devam etti Fetih Suresini okumaya. Hapishanede Tabi insan hüzünle dolar. Hapishanenin verdiği o mahzuniyet, o hüzün, o keder. Onun atmosferi içerisinde Abdurrahman Efendi'nin okuyuşundan koğuştaki bütün arkadaşlar dervişan etkilendik ve üzülmeye başladık. Dinledikçe bir yandan da içimizi böyle tatlı bir huzur kaplayıverdi. O küçücük daracık koğuş olduğu gep geniş. O karanlık yer olduğu apaydınlık. O dikenin yer olduğu bir gül bahçesi. İbrahim'in ateşe atıldığında olduğu gibi. Bir sayfa kadar okumasını bu şekilde hafif bir sesle sürdürdü. Sonra Reisül Kurra Abdurrahman Efendimiz kendini tutamadı, aşka geldi. Yavaş yavaş ses tonunu yükseltmeye başladı. Derken büyük bir coşku ile okumasına devam etmeye başladı. Yani normal Kur'an okuyuşunu bıraktı yüksek sesle. Okumaya başladı. Derken yükseldi. Sesi iyice yükseldi. Artık sesi yükselince biz de yatağımızdan doğrulduk, kalktık. Karanlıktı. Yanına oturduk. Etrafında daire olduk. O ortada okuyor. Biz etrafında daire şeklinde halka halinde onu dinliyorduk. Hapishane şartları. Yaklaşık yarım saat kadar okumasını sürdürdü. Sonunda Sadakallahu Lazim diyerek Fetih Suresini bitirdi. Topluca hepimiz ağlıyorduk, sessizsiz, derinden, bazen hıçkırıklarla. Çok geçmedi, odamızın, koğuşun kapısı açıldı, içeri bir yüzbaşı girdi. Sakin bir sesle, o Kur'an-ı Kerim'i kim okudu dedi. Acaba bir ceza mı gelecek diye düşündüğümüz için, Abdurrahman Efendi kimse zarar görmesin diye, direkt kendisi ben okudum diye ortaya çıktı. Bunu der demez, o yüzbaşı Resul Kurra Abdurrahman Efendi'nin ayaklarına kapandı. Hüngür hüngür ağladı. Epi bir süre ağladı. Daha sonra sakinleşince oturdu ve Abdurrahman Gürses Efendi ile uzun uzun sohbet ettiler. O yüzbaşı, hocam dedi ben burada artık duramam. Bu hapishanenin, buranın yükünü ben taşıyamam. Allah Celle Celaluhu yarın ahirette bana hesap sorarsa ben bunun altından nasıl kalkarım kardeşler hepiniz hakkınızı helal ediniz artık ben bu hapishanenin yüzbaşısı komutanı değilim bundan sonra beni burada göremeyeceksiniz sizden özür diliyorum dedi ağlayarak ayrıldı ertesi gün yerinin değişmesini isteyerek başka bir yere naklini aldırdı ve bu din kardeşlerinin hapishanede zulme uğramış halini vicdanı kaldıramadı Vicdan hiç dayanır mı burada? Piri Azam yatarken mahbeste. İnsan olan durur mu orada? Piri Esat hapisteyken iken mahzende. Bismillahi. Ya Muntakim, ya Allah. Ya Muntakim, ya Allah. Allah intikamını alacaktır. Bu Abdraman Gürses hocam hocam zanlıyorum sahne efendi ile alakalı bir hatrasından siz sohbetlerinizde bahsediyorsunuz. Yani bir süre Kur'an okumamasıyla alakalı. Aşır şerif okuyormuş zannediyorum böyle e, namazlarda, ha, onu, namazlardan sonra eğer yeri gelmişken. Evet efendim bu Esad Erbil Hazretleri kitabını bu, ben otuz yılda hazırladım. Evet. Şimdi ikinci yılda hazırlıyorum bunun. Yani o kadar güzel şeyler gördüm. O kadar güzel olaylar var ki kardeşlerimiz günümüz insanı paylaşsın diye bunları yayınlamayı vazife edindim. İnşallah tekrar tekrar yayınlamayı arzu ediyorum. İnşallah. Yani Sami Efendi Hazretleri, Abdurrahman Gürses Efendi'ye, tabi devrin en güzel Koran-ı Kerim'i okuyanı o. Burada İlam'da bizim Abdurrahman Bey'in düğünü olduğunda, çıktı, Koran okudu, üç tane ayet okudu. Evlilikle alakalıydı. Öylesine ki, bir evlilik töreninde o ayetler okunurdu. Ve okuduğu bir üslup vardı. Ve o üslup ancak böyle bir düğün töreninde, Kur'an öyle okunurdu. Cami gibi değil. Tabi Abdurrahman Efendi'yi ben çok dinlemiştim. Oradaki o, o okuyuşu cami dışında bir düğün töreni İlham'ın son katındaydı. Orada olmuştu. Okumuştu. Allah rahmet eylesin. Yani öyle bir etkilendim ki ben. Yani tarif edemiyorum bunu. Yani öyle okunur. Daha başka bir şey yok. İzah edemezsiniz. Sami Efendi Hazretleri diyor ki Abdurrahman Efendi'ye. Abdurrahman Efendi diyor. Hani... Beyazıt Camisi'nde namaz kıldırdıktan sonra mihrabı okuyorsunuz ya Bundan sonra mihrabı okumayı kesiniz diyor Olur efendim diyor İşte orada namazlar bir gün Abdurrahman Efendi Bir gün Hüseyin Efendim söyleyeyim Hocanın babası Sarı Hafız Bir gün bir başka Hafız Yani 2-3-4 tane hoca sırayla kıldırıyorlar Ve her namazın arkasında Osmanlı usulü Mutlaka Kur'an okunuyor Şimdi Kur'an okunmuyor maalesef. Her namazın arkasından muhakkak mihrabı okumak lazım. Aslında manası da verilmesi lazım. Kur'an'dan öğütler. Abdurrahman Efendi tabii sesi güzel, cemaat dinliyor, cuşu huruşa geliyor, böyle güzel bir okuyusu, sadası güzel, beyazı camisinin kubbesi güzel, ekosu güzel, yankısı güzel, güzeli güzel bir güzellik. Kur'an okuya okuya. Şimdi Kur'an okuyorsunuz, Cemaati okuyorsunuz Kur'an okuyorsunuz Allah'a okuyorsunuz Kur'an'ı Allah'a okumak lazım evet. Allah için cemaat için değil Ey Allah'ım ben Kur'an'ı sana okuyorum Beğeniyor musun? Bu psikolojiyle okumak lazım Sami Efendi Hazretleri Kur'an okumadaki makam Güzellik bir bakıyor ki Abdurrahman Efendi'nin bu konuda Nefsi olarak Bir zafı bir karanlık deliği var Onu genişletecek Onu aydınlatacak kendisine kendisini gösterecek, kendisiyle yüzleştirecek. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı putlaştırmaktan kurtaracak. Güne güzel okuyacak ama hedefi güzel okuyup da cemaatin Allah diye bağırması değil. Ey Rabb'im, Kur'an sana okuyorum. Sen beğeniyor musun? Edası için de okumasını. Yani Allah rızası için, kul rızası için değil. Bu hafızların buradan alacağı çok dersler var. Bu bütün hafızların başıydı Türkiye'de. Reizül Kur'aydı. idi. Ve böyle bir eğitimden geçmiş Sami Efendi Hazretleri zamanında. Yani bir derviş yani değil mi? Ağzı derviş, deriş, Kelami Dergahı'nda yıllarca o, namaz ilhamlar. kıldırmış. Esed Erbi Hazretleri'nin imamı, Kelami Dergahı'nın imamı. Ve Abdurrahman Efendi, Sami Efendi Hazretleri, Kudüs'e sürruh, emir verdiği zaman Koran okumayı kesiyor. Tabi cemaatte bir şey diyemiyor. Büyük bir hoca, hocam niye okumuyorsunuz falan da diyemiyor. Diğer hocalar okumaya devam ediyor. Ama Abdurrahman ses okumuyor. Ona emir öyle verilmiş. Tabi bir insana bu şekilde alıştığı bir şeyi ve putlaştırdığı bir şeyi balta alıp keserseniz biraz sarsılır yani. Ama baltayı vurmaktan başka çare de yoktur. Öyle değil mi? Evet. Bir yıl Abdurrahman Gürses Efendi camide mihrabı okumayı kesiyor. İçi de yanıyor. O sırada kendisiyle yüzleşiyor. O çektiği acı kendisiyle yüzleşmesi. Kendini gösteriyor Sami Efendi Hazretleri. Yani sen putlaştırdın. Kuran okumak putlaşma değil. Kuran okurken ben okuyorum. Ey halk beni beğenin demek putlaştırmadır. Yoksa güzel Kuran okumak hepimizde farz. Hepimizde vacip. Daha da güzel. Yani zeyyunu lahimlerle okuduğunuz Kuran-ı kerim güzelleştirin diye Peygamberimizin tavsiyeleri de var. Tam bir sene geçtikten sonra Sami Efendimiz Hazretleri Abdurrahman Gülsat Efendi diyor ki Abdurrahman Efendi artık yarından itibaren camide mihrabiye okumaya başlayın diyor. O da olur efendim diyor. Ertesi gün sabah namazından sonra huvallahu Lezi okunacaktır. İşte lev enzelnadan veya la başlayacaktır. Şöyle tabii bir senenin beri hiç okumamış. Bir avuz besmele çıkıyor ama sesi titriyor Wallahu'l-lezi derken kısılıyor. İşte Wallahu'l-lezi la illahu falan kısılıyor. Bir daha okuyor, kısılıyor. Bir daha Wallahu'l-lezi la illahu alimlu gaybi ve şahada huverrahmanir. Hıçkırarak ağlamaya başlıyor. Cemaatten görenler, Abdurrahim Efendi ne oldu anlayamadık ama yarım saat ağladı mührakta, cemaatte onunla beraber ağladı diyor. Ne oldu diye sorduklarında, bir sene Kur'an okumayıp da bir sene sonra Kur'an-ı Kerim'i okuduğum zaman okuduğum Kur'an-ı Kerim'i eskiden Allah için değil de cemaat için okuduğumu hissettim anladım diyor. Ve eski okuduğum Kur'an-ı Kerim'lere ağladım diyor. Artık ben bundan sonra Kur'an-ı Kerim'i Allah için okuyacağım diyor. Cemaat beni beğendi. Bir ah çekti, ağlayıverdi, bir Allah diye feryat etti, cuşu huruşa geldi. Eskiden bunlar gözetirdim ben diyor okumayı değil okumanın biçimini putlaştırmış. Beğenilmek için okuyor. Ucup hastalığı var. Sami Hazretleri işte ototerapi yaptırıyor. Kendisine kendisini gösteriyor. Tasavvuta çok önemlidir bu. Fakir tasavvuf hocası olduğum için pek çok 38 senede pek çok talebeyi böyle terapi ettik. Ama tabii insanlara karanlık yerini gösterin hemen hoplayıp zıplıyor. Başınız ağrıyor. Sıkıntı çekiyorsunuz. Yani ben gibi. bu da çok çekmişimdir. Ve kolay bir şey değil. Ama insanlar kurtuluyor sonunda, rahatlıyor. Kendisine kendisini. Niye kızdın sen bana? Ben sana bir söz söyledim kızdın. Niye? Aslında sen kendine kızıyorsun. Kendini bende, benim sözümde kendini buluyorsun. Kızdığın sensin sen. Dön kendine bak. Kendi o noksanını gider bakayım. Ben seni analiz ediyorum. Seni terapi ediyorum. İyileştirmeye çalışıyorum noksanını. Böyle psikolojik tedavi konularında epeyce bir mesel. Bıraktık artık onları gençlik yıllarında çok uğraşıyor. Kafam da çok ağrıyordu bu yüzden. Zordur. Mürşid-i Kamiller acaba hangi yükleri çekiyor? Biz yani üç kuruşluk bir insanız. Onlar acaba nasıl sıkıntılar çekiyor? Anlaması müşkül. Yani Hoca Efendi'nin kendini görememesi, Sami ya Efendi Hazretleri'nin böyle Allah, yönlendirmesi bak, tabii, önemli yani. Hadi şerifte Ahmet Ziyahettin Gümüşhanevi Hazretleri'nin Ramızül'e hadisinde okudum. Bir hadis şerifte ki dört veya beş hadis kitabında da var bu. Allah bir kulunu cennete koyacaksa ona kendi karanlıklarını, kendi noksanlıklarını gösterir. Yüzleştirir diyor. Yani Mürşidi Kamir aynı oluyor hocam burada. Ayni ayni rehberlik aynen. yani tabii. Rehberlik Allah bir kulunu cehenneme atacaksa kendi karanlıklarıyla değil başkasının karanlıklarıyla meşgul eder dedukodusuyla meşgul eder diyor. İnsanlar hep başkasıyla meşgul. Hiç kendisiyle uğraşan yok. İnsanlar zannediyor ki ahirette başkasının kitabını verecek. Onu okuyacağım. Hayır sana senin kitabını verilecek Sana senin kitabını okutturacak. İqrâ' kitâbê ve wakfâ bi nefsê keliyâ oku kitabını diyecekler. Mali Hazel kitap, kitabın eline alacak. Ya bu ne biçim kitap diyecek? Kendi kitabına, bu ne biçim kitap diyecek? Allah'tan önce, kendi kitabını kendi beğenmeyecek. Dünyada yüzleşmedi kendisiyle. Muhasebesini yapamadı. Karanlıklarına girip, analiz yapamadı. Analiz yapanlar da, defette attı, hakaret etti. La yugadur saghyraten ve la kebireten illa Allah Allah, küçük büyük, ne kadar günah var, hepsi burada. Büyük günah şuymuş aslında. Hani iskisme falan o değil. O var. Daha öte bir şey var. Fark edebildiğim günahlar, fark edip de bırakamadığım günahlar, küçük günahlar da fark edemediğim için büyük günahlar. Günahlar aslında ikisi de günah yani Kur'an-ı Kerim'de. Birisini fark etmiş ama bırakamamış. Onlar kebir İkisinde fark edememiş, fark edemediği için yüzleşememiş. Şeyh efendiler işte fark edemediği ve la sahireten. Onları fark ettirmeye. Yani sende Kur'an-ı Kerim okuma üslup putlaştırması var. Ben onu tedavi ediyorum diye konuşmuyor. Kur'an'ı kes diyor bir sene okutturmuyor. Bir sene sonra okuyor hüngür hüngür alıyor Daha önce okudu Kur'an-ı Kerim'i Allah için okumadığını fark ediyor Abdurrahman Gülses. Bunu bütün amellerimize şumullendirelim. Her şeyimizi buna göre bir ayna yapalım. Sadaka verirken, namaz kılarken, insanlarla sosyal muaşerette bulunurken, yolda yürürken, oturup sohbet dinlerken, yemek yerken, yatarken, abdest alırken, büyüklerimize ikram ederken, küçüklerimize şefkat gösterirken, hayatımızın bütün bir her safhasına, her fazına, her etabına bunu bir yayalım. Abdurrahman Gürses bunu cami mihrabında, kendi seksiyonunda, ...kendi seksiyonunda, kendi bölümünde... ...kendi kulvarında yaşadı... ...e bizim kulvarlarımız ne? Yani ibadet yapıyoruz ama... ...kim e, için kim için yapıyoruz yani... ...ibadet bile olsa yapıyoruz... Ibadet, ...ibadet bile olsa... ...ibadet bile olsa Allah rızası için yapmak Bunlar incelikler tabi, büyük zatlar... ...böyle önüne gelen malzemeyi... ...terbiye etmişler... ...Allah o terbiyeden bizleri mahrum etmesin... mürşid hamiller kamiller olmasa... ...inanın halimiz harap... ...yani Allah... Peygamberlik bitmiştir artık. Ama Peygamberimizin izini izleyenlerin o Evliyalar ordusu, o Mürşid-i Kamiller ve Kamil insanlar ordusu devam edecektir. Kıyamete kadar da var olacaktır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir gün dua ettim. Ya Rabbi benim bu yolum kıyamete kadar sürsün ve kabulünün işareti geldi. Benim yolum kıyamete kadar sürecek diyor. Ölmeden önce seyir-i sülükünü tamamlamadıysa mezarda seyir-i sülükünü tamamlasın. Ehli keşiften bir zat vardı, annem vefat etmişti, dersi nefi ispatta yeni gelmişti daha, rahmetli annem. O mübarek zat, etim hocam dedi, anneniz geçen ay murakabeyi ehadiyete geçti dedi. Aradan bir üç dört ay geçti, şimdi mahiyette, ondan sonra işte murakabeyi akrabiyet dedi. En sonra hakikaten de ona dair de bir rüya gördüm, bu zatı keşfi açık zat. annem eline tutmuş mübarek zat. Yani, yani önüne düşmüş. Annem de onun peşinde. Bütün basamaklar çıktı. Tepeye vardı. Annem şöyle bir oh dedi. Basamaklara çıktım dedi. Ne oldu dedim? Seyirüsülük tamamlam dedi. Öldükten sonra. Öldükten sonra. Evet, sonra, evet, sonra. Evet, Seyirüsülük. Tamam. Şah-ı ben bunun için dua etmiş. Allah bunu da kabul etti diyor. Yeter ki o önde giden lokomotife bizim vagonumuzun ipini bağlayalım, zincirini bağlayalım. O nereye gidiyorsa, oraya gidelim. Ama bizim vagonlar boş, onu söyleyeyim. Ama işte dolusu da, boşu da, o lokomotifin gittiği yere gidiyor diye ümitleniyoruz. Allah inşallah bu ümidimizi boşa çıkarmaz. Ha. Ya, işimiz zor. Kıymetli arkadaşlar Radyo dinleyenleri, bir Gariplerin Kitabı programında sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar e, görüşmek ümidiyle, buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz.